Kulbiber Mahallesi, Meymenet Sokak, Göçmüş Kediler Bahçesi. Poetika ve politika arasında, şiir sokakta. Hazırlayan ve sunanlar... Karin Karakaşlı ve Levent Pişkin. Pulbiber Mahallesi Meymenet Sokak Göçmüş Gediler Bahçesi programına bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu hafta Birhan Keskinliği konuk aldık Figen Şakacı'nın sponsorluğunda ve Figen Şakacı'nın evinde. kadınıyla Karine... önce e, her ikisine de teşekkür ederek başlayalım. Evet, hem bizi ağırladıkları hem de daveti icap ettikleri için diyelim. Ee, başlayalım. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz tekrar. Siz de hoş geldiniz. Ee... Topu bana atmak ister Asıl gibisin. Asıl siz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz dağınık e, görülme kısmının endişesini bir yana bırakıp ama gerçekten e, şöyle elimizde hazır sorular... E, işte e, Kalıplarla gelmeyelim dedik. Hı hı. Tıpkı programın kendisinde yaptığımız gibi. Çünkü sizi ve şiirinizi de zaten öyle yaşamıyoruz. Ee, dolayısıyla e, herhalde sizin içinde çıkıp tekrar içi, içinden böyle parçalar seçip e, şiirin e, mimari dokusunun içine girmek değil. Belki hı hı. E, biraz hayatı ve şiire değen kısmını bir miktar e, konuşup aslında sizin sesinizden sizi bir 20-25 dakika sınırlı zaman dinleyenlere yaşatmak. Hı hı. Bütün amacımız ve haddimiz zaten bu kadar. Hmm, teşekkür ediyorum. Başlangıçta ikinize de sana da Levent, sana da Karin <gülüyor> ve tabii Figen'e de <gülüyor> bize çok güzel çaylar ve şeyler ponçikler hazırlamış. <gülüyor> yani Tabi net sorular ol, olmayınca e, konuşma nereye varır onu da bilmiyorum ama... Ha, hakikaten şey, önce bence bana net bir soru sorarak başlayın. <gülüyor> yani bu kadar ne, sınıf para gibi bir e, ülke var. E, onun içinden şiiri ne kadar korunaklı tutup, ne kadar ona sığınıp, e, neresinde güç alıp, nerede dışarıda bıraktınız belki. Yani hani burası... Bir yandan belki siz nasıl yaşıyorsanız şiiri besleyen de bir yerdir. Şiir çünkü hmm. hani yumuşacık bir şey asla değil. Hmm. Ama bir yanıyla da e, şiiri çok lüks gibi gördüren bir yanı hmm. da var ya. Hmm. Ha ha siz... anladım. Ya e, bak, aslında bak güzel bir yere doğru kapı açtım bence. E, şey Şiir tabii bütün dünyada e, hani pek de tırnak içerisinde söyleyeyim. Pohpohlanan bir tür değil. E, Ee, ve belki de tam da buradan muhabbete başlamak bence en iyisi ee, benim mesela e, özellikle şiirde e, kalmam e, özellikle şiir yazıyor olmam e, şiirin alanını savunma meselesi biraz da yani daha doğrusu bu bence bütün hani kendini şair olarak ve e, ısrarla şiir yazan herkes için geçerli Ee, ve bunu belli bir bilinçle yapan herkes için geçerli. Çünkü hani günümüzde şiir e, batıda bence zaten pek yok. E, ama bizim gibi zemini daha sert zemini daha dikenli e, bazı e, yerlerde daha hayati ve daha dolayısıyla da aslında daha canlı. E, ben mesela e, Türkiye'de e, şiirin e, batıya göre çok daha zengin Çok daha çok e, kanallı e, ve halen e, cıvıldayan bir şey olduğunu düşünüyorum. E, ve tabii yani işte ben de bir şair olarak kendi üstüme düşen şeyi de yapıyorum. İşte e, her ne kadar benden beklenen sıklıkla olmasa da özellikle son yıllarda e, inatla şiir yazmaya devam ediyorum. Ama o sıklık dediğin şey tam da zaten zamanı gelip onlar... Damla damla birikince çıkan bir şey değil mi? Sizin sanki şiyerinizde öyle her bir yılda iki yılda bir albüm gibi çıkması Hı. beklenebilisi bir şey de değil <Sessizlik> mi? Evet tabii ama yine de hani belli bir süre bekleyince e, hani okur çevreniz hani e, şeye göre dar da olsa yine de bir yani hadi üç yıl geçti hadi bir şey Hı. gelsin diye biraz bir beklenti oluyor yine de. Ama işte yani e, Yani benim yazma ritmim zaten şey, hani çok bellidir 3-4 yıldan önce bir kitap zaten mümkün olmuyor yani benim yazma tempoma göre. Bu sefer biraz daha uzadı bu yani ama araya biraz işte hayatla ilgili dertler girdi. Dolayısıyla ben mesela 2 yıl gibi falan hemen hemen hiç, hiçbir şey yazmadan geçirdim. Yani bu benim kendi özel hayatım vallahi iyili bir şeydi belki şöyle bir şey diyelim yani önümüzdeki sonbahara belki evet, yeni bir kitap ihtimali ufukta var gibi görünüyor. Umarız biz de dört gözle bekliyoruz. Evet, sen halde ihtiyacı olan <gülüyor> evet. sonuç itibariyle. Evet. Şiirdeki o biçim üzerine böyle ya da böyle biraz konuşmak durumundayız. Onu konuşalım ya da şiirinizin içeriği üzerine belki Şiddetle daha belki röportajlarınızda da söylemiştiniz. Hı -hı. Soğuk kazı daha dışa dönük. Hı -hı. İçten aslında içinizden dışarıya çıkışın Hı -hı. E, bu son 160. kilometrede çıkan iki şiiriniz de aslında daha dışa. Hı -hı. Ve daha Hı -hı. aslında tırnak evet. içinde toplumsal ve siyasal Hı -hı. meselelere Hı -hı. dair. Evet, evet. E, yeni kitabınız ya da yeni ee... şiir tadüliniz ya da bir şair olarak hani oradaki sınırlarınızı nasıl koyuyorsunuz? yani şimdi şöyle diyebiliriz. İnsan gençken hani biraz daha kendi dertleriyle ilgileniyor. Bu hani insanın doğasıyla da ilgili bir şey. yani şiirde samimiyet peşinde iseniz veya hani samimi olarak şiir yazıyorsanız zaten bir şekilde içinde bulunduğunuz yolun içinde bulunduğunuz e, şeyin hikayenin, serüvenin e, izdüşümü düşümü istersem şiire yansıyor. De, ama e, be, benim artık şey hani gençlik yıllarım bitti. Yani ben artık 51 yaşına geldim ve hani bir sürü insan içinde e, nelerler. Hani ilk şiir yazmaya başladığımda okurlarım benimle yaşıttı. Sonra işte sonraki eklenen kuşaklar işte sonraki eklenen kuşaklar için abla olabilecek yaştaydım. Şimdiki kuşaklar yeni gelen mesela senin gibi kuşaklar <gülüyor> için artık anne şeyindeyim, yaşındayım. Dolayısıyla da şey tabi. Ama e, aynı şeyi hissedebiliyoruz orada e, sanki. A, evet ama mesela, zaten he, zamansızlık denen şey. Evet. E, o, o, o güzel mesele. Ol. Yani, evet. yani e, bütün kuşaklarla iletişim halinde olabilmek e, belki de e, yani bu bir artı e, benim için. Ee, ama yani işte benim e, yani soğuk gazının, soğuk gazıyı e, okudum biliyorsun. Yani e, sen de biliyorsun Karin. Yani onun bir şeyi vardı, bir omurgası vardı ve işte o e, böyle böyle İşte yeryüzü hallerinden işte kendi içindeki soğumadan dışarıya hı hı. doğru ve ondan sonra da sokağa ve topluma doğru taşan bir şey. omurgasında katılık oturan bir şeydi. Şimdi o Soğuk Kazı'nın ikinci bölümünde özellikle yazdığım şiirlerin devamı niteliğinde olabilecek şiirler Şimdi. var. bir Yoğunlukla biraz öyle ama içerik ve form olarak şey tabii çok Farklı farklı şiirlerde olacak diye ee, şimdilik öyle öngörüyorum. Ama şey e, yani e, bir e, toplumsal kesimi anlattığım bir şey aslında hı hı. Ye, yeni kitap. Biraz onunla ilgili bir şey. Daha ziyade onunla Peki, ilgili şey. Peki şeyin etkisini şey. görebilecek miyiz? Bağdaki o kadın hı hı. Yani biyolojisiyle aslında kadın. Ee, hani zaten hep yok yani o oradaki e, yani bağdaki sorunsal gibi evet. bir sorunsal olmayacak çünkü evet, bağ kendine başında. özgür Hı -hı. başlı başına bir dönemi Hı -hı. şey yapan anlatan bir kitaptı ve orada işte asıl derdi menopoz olan Hı -hı. eksilmekle ilgili bir şeydi o oradaki şiirlerin içeriği de formu Hı -hı. O, eksilmeye de uygun daha azalan dizelerle, azaltılmış şeylerle ilgiliydi. Bu, bu, bu öyle bir şey olmayacak. Bu alabildiğine tam tersine çok konuşkan bir kitap olacak diye düşünüyorum. Ee, ve çok farklı farklı insanların konuştuğu bir kitap olacak aslında. Sadece e, e, ben konuşmayacağım. Yani e, gerçi benim şiirimde şeydir yani karınca da söz bulur <gülüyor> da konuşur. Evet. Salyangoz da söz bulur da konuşur biliyorsunuz. Şimdi de Ama onlar değil de işte bir mahalleden çeşitli insanlar konuşacak. Ha, Ama ben de konuşacağım tabii yani. <gülüyor> ee, şey yine bu aslında şiirinizde hep rastlanan bu kırılmalar var ya. Nasıl e, kırılmalar? İşte e, tam giderken şu an şeyden dümen suyundan örnek vereyim mesela. Hmm. Babağın hmm. sonundan. Hmm. Hani tam gidiyor ve o anda böyle bir duruyorsunuz orada o duygu yoğunluğunda duruyorsunuz hani o lirik giderken aslında bir yandan hani o lirizmi kırıyorsunuz orada o tarz peki devam edecek mi? o tarzın aslında merak ettiğim şey şu daha evvel bir yine söyleşinizde bir anı olarak bile kalmayacağım ve yani bu yüzden hırslarımdan zaten arınmaya çalışıyorum arınıyorum da demiştiniz o tarzla bu söylediğinizin E, ...ilgisini kurabilmemiz mümkün olur mu diye soracağım. Yeah. Yani oradaki o antilirik duruşunuzla... Hmm, hmm, hmm. Anladım. Yani benim e, bu, bununla bu söylediğinin aslında hiçbir ilgisi yok bana kalırsa. E, bu yani e, sonuna kadar lirik <gülüyor> olmayı e, sevmediğim için. Yani komple yüzde yüz lirik bir şeyi e, belki de e, çok... <gülüyor> Hani başından beri çok hoşlanmadığım içindir. Yani o, o %100 lirik bizim artık bugün yazdığımız şiir için çok da şey değil. Ne derler tırnak içerisinde ne diyelim ona. Hani çok da sevebileceğimiz bir şey hı hı. değil. O yüzden o lirizmi kırma şey Ama bu benim... Aslında ilk şiirlerimde, ta evet, ilk kitabımda evet. da var olan bir şey. Bu biraz da benim şeyle, hani şiire Şiir. nasıl baktığımla ilgili bir şey. Yani bazı şiirlerde onu bilinçli yapıyorum, bazı şiirlerde bilmeden de yapıyorum. Hı -hı. Yani biraz hani kanıma işleyen bir tarafı da var onun. Benden sanıyorum. çıkış gibi bir şey de olabilir mi diye. Yani şey işte, bir biraz yani biraz şiirin... Kendi o e, lirizmini kırmakla ilgili biraz e, yani o komple yüzde yüz lirik şiirin içinde kalmayı sevmemekle ilgili. Hmm. Yani onlarla ilgili bir şey sanıyorum. Evet. Çok uzun bir zamana yayıldığı için e, hmm. sizde yeni bir e, şiir dünyasının tekrar açılması. Günlük hayatınızın içinde o dönemde... E, sıklığı ne bu şiirin yani şu da var hiç bir daha yazamam diye korktuğunuz hmm. oluyor mu şiirde o suskunluğu sessizlik dilsizliğe dönüşür gibi hissettiğiniz oluyor mu ya da bunların hiçbiri yok da bütün o zaman boyunca da hani hmm. okurların sabırsızlıkla Aha. beklediği zamanlarda yok yok oluyor yani şöyle mesela ben sanıyorum bir bayi yazarken o kadar zorlanmıştım yani suskunluk konusunda Bir de şimdi bu geçtiğimiz yani Soğukkaz'dan sonraki dönemde işte iki yıl hiçbir şey yazmayarak durmakla ilgili. Yani oluyor bazen. Bazen hiç hiç şiirsiz olabiliyorsunuz ve o suskunluk hali şey tabii yani hani bu nereye kadar uzayacak, nereye kadar böyle olacak filan diye zaman zaman aslında hani... Kendi kendime de yani vesvese üretmiyor değilim. Üretiyorum ama sonra bir an geliyor ve mesela onu kır kırıyorsunuz. Yani yani ne bileyim mesela işte bu... yaz şiiri diyorduk. ya yani mesela onda yani dedim 20 dakika içerisinde yazdığım bir şeydi o ve çok uzun bir süreden beri hani Yazmadıktan sonra yazılmış bir şiirdi Bazen yani işte bir şey biriktiği için mi birdenbiri patlar yoksa işte ne bileyim vakti gelmiştir ve sesi gelmiştir. Yani bazen işte kendi şiir mesela kendi şeyini bekliyor belki işte ortaya çıkacağı o nefesi bekliyor. Siz de o nefes olmayabiliyor işte çakışma ya da işte bıçaklama anları var galiba. O peki şey e, ses ya da nefes kendi biçimini kendi mi dayatıyor? E, biçimi görüyor musunuz? Yoksa zaten o ses ve nefesi verirken çünkü biçimle ilgili de çok çok aslında özgün şeyler yapıyorsunuz. Biz duygusunu hmm. alıp giderken hmm. ama arka planda o duyguyu hissetmemize vesile olan bir yandan da sizin biçimde yaptığınızda bütün o... Hmm. E, nasıl diyeyim meydan okumalar bir anıyla yani bu şiirine göre değişen bir şey aslında yani mesela bazı şiirler hakikaten kendi nefesiyle gelir ve hiç benim herhangi bir şekilde üstünde oynamamı ya da işte ne bileyim Ee, biçim denemesi vesaire hiç, hiç hiçbir şeye gerek e, bırakmaz. Yani mesela yaz şiiri öyle bir şiir. 20 dakika içerisinde oturup e, tam yaz. Ama onun diyorum. döküldüğü şey, zaten. O, tam dök, dökülme hali o. Ama bazı şiirler vardır ki bazı şiirleri kurarsınız zaten. Hı -hı. Yani e, mesela Soğuk Gazı'nın son şiiri e, bir e, kur kur kur görsel e, olarak, da, görsel olarak evet. da bir şeydir. Yani görsel olarak da kurulan bir şey yok. Evet, yapı olarak da kurulmuş bir şey. Ee, ben yolu sorabilir miyim bu noktada peki? Tabii, tabii. Hani yo, ya yolun başında da var zaten hani Hı -hı. E, en azından bir eee sunu. Hı. Eee nasıl yazıldığıdan o anki şeye dair ama hani o da böyle bir o taş parçaları Hı -hı. E, böyle bir çıkıp gitti mi? Hı -hı. Ya çünkü mesela okurken çok konuşur hissediyorsunuz. Hı -hı. Yani hani Hı -hı. Sizin anlattığınızı aslında hı hı. E, o noktada en azından ben okurken öyle oluyorum. Tabii tabii. Yol kendine çok mesela kendine e, münhasır bir kitap o. Hı. Özellikle Taş Parçaları bölümü. E, e, o da mesela benim çok son 55 günde yazdığım bir e, bölüm o. Yani 42 ya da 43 parçalıktı o. E, yani ayağım kırıktı ve evde oturup... Hı hı. Hani, e, bir tek şey oldu ve yayın gibi şey tabii onun duygusuyla ilgili okudun biliyorsun bir hikayenin sonuyla ilgili o. Ya yani ister istemez şey tabii orada çok daha den derler kendiliğinden hani Hakuk. artık ağzından içinden, minenden, kalbinden ne geliyorsa hepsini akıttığın evet, bir şey ama tabii ki buna rağmen yine de bu kadar ham çıkışa rağmen ufak tefek üzerinde şey o düzeltmeler var mesela o sunu kısmı hı hı. bütün bu parçalar yazıldıktan sonra yazıldı. Yani istersen baş şey tabii kitabı kurarken yine de yani O yapıya dair bir şeyi yine de kuruyorsunuz aslında yani her ne kadar şey olsa da yani yapıya hı hı. çok da önem vermiyor deseniz de aslında yok yani yapıya, yapıya da, da önem veriyorsunuz. Ama yapıyı da dayatan da aslında yine de o kitabın kendi şeyi, duygusu yani... ...kitabın çıkış duygusu biraz da. Dur, dur yani da mesela. O, o, o murgasıyla Hı -hı. ilgili, duygusuyla ilgili yani. Yolda öyle yani o kendine özgü bir şey. Ya, ben de hani öyle düşünmüştüm bir hazır Hı -hı. yakalamışken. Sor. E, sorayım dedim yani şey için. Hı -hı. ya Çünkü hani böyle bağırıyorsunuz orada bir yerde. Sine deniyorsunuz, düşüyorsunuz, kalkıyorsunuz. Onun ya Bu mahalle demişken ya da Hazırver Mahalle dediniz ya bu Aslı Selin'le son yazdığınız Özgecan'ın katledilmesinden evet. sonra yayınlanan şiir. Evet. Ve sonunda da hani Didem Madag e, vurgunuz vardır. Hı hı. Ee, hani kitap son kitapla ilgili belki Didem Madag'ın Mahallesi de aslında bir mahalledir ya gerçek bir ha, mahalle yani aynı zamanda evet. ve onu anlatır. Hı hı. Yani o da kadın özneyle, hı hı. kadın mücadeleci özneyle aslında anlatır. Ee, şey tabi Didem'in kitabı daha farklı ee, yani muhtemelen şey e, yani benim kitabımdaki mahalle değil Bayır, mahalle olarak gördüğüm Türkiye ile ilgili Hı. daha ziyade ama tabi yine de o, o oradakilerin e, nasıl diyelim yani e, farklı farklı kesimlerden bir sürü işte karakterin de dile geldiği bir şey var. Eee yani şiirler var ve o şiirler aracılığıyla o farklı farklı karakterlerde bu bugün yaşık içinde yaşadığımız problemlerin hı hı. E, dışa yans, yansıması gibi filan. Yani biraz da o yüzden zorlanıyorum aslında. Yani mesela eee Bir, bu kitabın ana asıl şeyi olarak düşündüğüm bir şiir vardı mesela, Çimenlerin Efendisi diye. Ben onu aslında 15 yıldır falan yazmak isteyip yazamadığım bir şiir o benim. Hani bu kitapta artık bunu yazayım hmm. dedim ve o, o, o şiiri yazmak beni acayip zorladı. Hala bitmiş değil ve hani o bittiğinde zaten belki de kitap, kitap bitmiş, bitmiş olacak. Olsun. Yani onu da bitirebilir, bitirebilirsem işte sonbaharda o zaman bitmiş olacak. Yani Didem'in Purbibermanesi hakikaten çok sevdiğim bir kitaptır. Evet. O çok ayrı bir şey. Ee, ama Didem'le bizim yani şey anlamında ne derler şiirdeki samimiyet hı hı. anlamında çok benzer bir şeyimiz. Evet. Ee, var. Yani ben benzer aynı kandan geldiğimizi düşünüyorum Ama tabii şiirlerimiz biraz daha farklı. Dolayısıyla benimkisinde biraz işte e, işte bugünü tam bugün bu son yıllarda içinde yaşadığımız her şeyi e, konuşabilen bir takım karakterlerin şiirleri olacak. Aslında orada. yani diğer ya soğuk hazıdan evvelkilerde daha çok ee, evet. sizi... Evet, evet. Yani yine, yine beni <gülüyor> dinleyecek muhtemelen ama işte ben onların adına konuşuracağım. Yani e, ne bileyim bir inşaat işçisi olarak da konuşacağım. Hı -hı. E, işte ne bileyim e, sokaktaki e, o işte şeyde e, kıyı boylarında çimenlerde yatan adamın Hı -hı. belediye başkanını küfrederken olan e, şeyi duygusu da. Bunu da yine ben yansıtacağım. Yine ben konuşuracağım evet ama, ama onların şeylerinden, ağızlarından. Bu sefer tamamen dışarıdan. Bu sefer evet bu kitap yani bir birkaç bir diyelim ki 3-5 şiiri hariç hepsi evet, yani evet, son diyelim ki işte 5-6 yılda bu emlekette hepimiz Hani ne kadar nelerden nasıl etkilendiysek Hı. biraz onlarla yüzleşme gibi bir şey olacak. Ekleyeceğim bir şey soracağım. Sizin ekleyeceğiniz başka bir şey var mıdır? Ne? Ayrıca söylemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz. Sonra şuradan doğru geliyoruz gitsemize... çünkü... Şuradan Ne? Şu, şuradan gitseydik bir miktar diyebileceğiniz herhangi <gülüyor> hmm. bir şey. Ooo neymiş? Ne kadarlık zamanımız var? 10'u ayarlarız. 10'u ayarlarız. Yani ben mesela şey, Hazır böyle çok toplumsal bir meselenin göbeğindeyiz ya. Bir de... Evet onunla ilgili böyle, ben benim sormak istediğim bir şey var. Ne? Ne? Bu, Gül... yani şeyde de söyledik, sık sık da söylüyoruz, o alıntıyı da yapıyoruz. Hı. Gülten Akın'la konuşurken şiirin kavga aracına dönüşmesi meselesi. Hı. Hı. Hı. Hı. Hani böyle tamamıyla toplumsal bir şeyin, Merkezine oturması. Hmm. Sizi rahatsız eder mi? Ya da hani ne düşünürsünüz mesela? Ya da yine bunun ilgili ufkunuz nedir? Ee, Aha, ne? Güzel. İyi, iyi soru. Buna, e, evet. Buna, bir, buna şöyle bir cevap verilebilir. Kay evet kayıtta kayıt. Da ee, ya e, ben 51 yaşına geldim ve ilk defa hakikaten şey bu, bu toplumun içerisinde hakikaten çok fazla ayrıştığımızı, her şeyin çok fazla keskinleştiğini, her şeyin çok fazla sertleştiğini ve her şeyin giderek çok pes vaileştiğini ilk defa bu kadar şiddetli hissediyorum. Yani belki hep vardı ama bu kadar yoğunluklu olarak ani ben bir şair olarak bu kadar yoğunlukla ilk defa bu yaşımda hissediyorum. Yani bu dönemlerde hissediyorum bütün bunların bir şeyi var. Bütün bunların bir sorumlusu var herhalde. Hı hı. Yani ve bu yani böyle bir kitap yazmak ister miydim? Yani niye böyle bir kitap yazayım hani daha iyi şeyler çiçekle böcekle hı hı. uğraşmak var. <gülüyor> aşkla meşkle uğraşmak hı hı. varken niçin böyle şiirler yazalım ama işte öyle dönemlerden geçiriyorlar ki insanız ne yaparsanız yapın yani o, o, onu da yani bu durum yani bu yaşadığımız hayat bize bunu yazmayı dayatıyor. Hı, hı. Yani ve onu bildiğince en edepli haliyle yazmaya çalışıyoruz ama yani orada bile Ya ister istemez evet bir kavganın ne yazık ki tarafı olmak durumunda kalıyorsunuz. Yani ister istemez öyle oluyor. Çünkü e, bana göre yani bu toplumda bu kadar e, insanlar birbirine bu kadar keskin hatlarla, bu kadar keskinlikle e, ayrıldığını ben hakikaten... E, Yani şu dönemde hı. görüyorum. Bir de şey tabii çok e, kavga çok daha görünür de oluyor ya hı hı. hani sosyal medya şu bu hı hı. vesaire internet dönemi ne bileyim bu bizim yani 20'li 30'lu yaşlarımızda yoktu. Şimdi çok yoğun ve o çok yoğun şeyin içinde e, o keskinliği daha sert daha fazla hissediyorsunuz. Yani... E, Keşke bütün bunları böyle hani bu şekilde yazmak zorunda kalmasak ve bir yani şiir niye bir kavgının <gülüyor> şeyi, tarafı olsun, niye bir şey olsun ama bu topluma öyle bir hale geldi. Yani bunun için e, ne yapabilirim ya yani mesela e, Yunus Emre 14. yüzyılda e, söylemişti adam yani sen sana ne sanırsan Ayruka'da onu sandın. <gülüyor> Dört kitabın manası budur, is, var, budur işte var ise, değil mi? Yani buna benzer şey tam, e, belki çıkaramadım ama. Yani bugün Yunus Emre'nin heykelini dikersiniz, kültür merkezine adını verirsiniz, bilmem ne yaparsınız. Ama şu cümleyi kalbine diken bir toplum olamadınız. Yani bu cümleyi, bu iki dizeyi kendi kalbine bayrak edinebilseydi bu toplum, biz de böyle şiirler yazmak zorunda kalmazdık. Aslında orada şiirin biraz da yani en azından şimdiki şiirimizin ya da bu dönemin şiirinin evet. o politik kaygıyı ya da o vicdani kaygıyı taşıması aynen, gerektiğini aynen. yani gerek gerek gereklilik ya da meselesi değil bu zaten. Yani ister istemez, istemez taşıyoruz. Başka, yani, başka türlüsü zaten mümkün olmadığı için. Yani biz bir yolun içinden <gülüyor> geçiyoruz. Her insan ne kadar etkileniyorsa bu toplumda olan bir tenden. Yani gözü açık, kulağı sarı olmayan her insan ne kadar etkileniyorsa ben de o kadar etkileniyorum. Çok doğal olarak. Ve ister istemez tabii ki bu sizin yazdığı, yani bütün bunlar büyük kaynayan bir kazan var önünüzde ve siz gidip papatya şiiri yazamazsınız. Yani bu çok çok net. Bir de bütün şiddet zaten dil üzerinden ha. yaşatıldığı evet. için aslında yani. şiir üzerinden verilecek o billurlaştırılmış haliyle bir karşılık var. Hem hı hı, bir hı. o zamanın gerçeğini tutmak adına hem de bir saniye. Hani bu dil başka bir şey evet. deyip. Hı hı. Peki bu e, erillik meselesine ya da erkeklik meselesine dair dil düzleminde en azından konuşmak gerekirse, Türkçe'de ister istemez yani diğer diller hı. gibi Avrupa dilleri kadar olmasa da eril bir dil evet, nihayetinde. Evet. evet. Yani bu dille bir kadın şair olarak hı hı. E, üretmek sizi zorluyor mu ya da hani dilin imkanları Yok, ya da yani, eril bir, dil hı hı. sizi kısıtladığını hissedebiliyor musunuz mesela bazen? Yani e, bazen o kadar fazla e, kılcal damarlarımıza kadar işlemiş oluyor hı -hı. ki yani bizim e, kadın şairlerin yazdığı şiirlerde hı -hı. de eril bir dile, e, eril evet. bir takım ögelere rastlamak mümkün çünkü içimize sinmiş, dilin içine sinmiş artık böyle çok fazla ayrıştıramayacağımız bir şey yani müm mümkün olabildiğince hani Farkında olduğumuzda onları elemek gibi bir şey var ama yani bence yine de her şeye rağmen ben mesela şuna inanıyorum. Yani Türkiye'de son dönemde yazılan şiirin etki alanı diye bir şeyden söz edeceksek bu etki alanını kadın şairler kuruluyor. Yani erkek şairlerin bunu kurduğunu düşünmüyorum. Yani şiirin bir etki alanı varsa bu tamamen şey, son dönemden söz ediyorum, hı hı. daha öncesinden değil. kadınlara yazdığı şiirin güçlü bir etki alanı olduğunu düşünüyorum. E, son olarak da belki bu aslında evvelinden olan ama Gezi ile beraber şiir sokakta hı hı, meselesi. Hı hı. Çok yazıldı, çizildi şiirleriniz evet. duvarlara. Hı hı. E, bu sizde bir heyecan yarattı mı? Peki hani şiirin bu kadar kamusal alanda... E, görünür olması, yani hani bir şeylerin değişeceğine Hı -hı. dair. ya Çünkü bende mesela hani İlgün Marmara şiiri gördüğüm zaman böyle kocaman Hı -hı. duvarlarda Hı -hı. E, hani evet böyle insanlar var ve hani bunun kaygısını güden Hı -hı. ve hani bu bunu toplumsallaştırmaya çalışan insanlar var. Bence bu çok hoş bir şey. Evet. Ben, e, yani her yazarın ya da şairin e, hani okur demiyorum ama bir halkın olması gerekiyor. Yani Hı -hı. sonuçta e, Kimin için yazıyoruz. Yani evet. ya, okur, diye, okur diye tanımlanan şey çok e, muğlak bir şey çünkü Ce okur. Şiir hani okur da olmaz. Yani, yani, şey e, yani sonuçta içinden çıktığınız bir toplum var ve o topluma e, yazıyorsunuz. Onlara sesleniyorsunuz. Dolayısıyla mesela onların yani gezi de o şiir sokakta meselesinin e, başlatılması, işte dizelerin hı hı. şey yapılması, duvarlara yazılması Bir yanıyla çok iyi. yani e, Bu e, artık şairin, mesela Turgut Uyar'ın, Cemal Süleyan'ın ve işte hani, diyelim ki büyük, büyük şair, geçtiğimiz e, ikinci yeni şairlerinin e, bu halk tarafından hatmedildiği e, ve artık e, sahiplenildiği anlamı geliyor. Ama bunun başka bir anlamı daha var aslında. O, o da şu, e, artık şair ...bu kadar şey tarafından alınmış ve duvarlara yazılmışsa... ...sizin şiiriniz aynı zamanda soğurulmuş ve bitirilmiştir. Hmm. Yani Bunun böyle bir tarafı da vardır. Ve siz artık o şiiri, yani duvara yazdığınız şiiri değiştirmek zorundasınız. Yani yeni bir şiir yazmak zorundasınız. Bu da işin şey tarafı, şaire ben düşen çok, görev. Yani artık... Hmm. E, mesele duvara yazılacak kadar e, şeye haline gelmişse artık yeni bir şiir yazmak Yeni olur. bir söz söylemek Aynen. lazım. Aynen. <gülüyor> Peki e, mesela yine hani bu şiir sokakta meselesine dair bir yazı vardı. Paçavra diye nitelendiriyordu mesela bu sokaktaki e, du, duvar yazılarının şiirleri. Yani çünkü şiireyvallah bir toplamdır Hı -hı. E, ama hani bazen o iki dize de çok Hı -hı. ciddi anlam taşıyabilir Hı -hı. sizin açınızdan ya da biri açısından. Yani Sizin mesela birkaç dizinizin alınıp hı hı. E, ayrıca yazılması rahatsız ediyor mu? Ya da hani o bağlamından koparılması ya o tutulamından şey yani, e, da alınır mı? Yani şiirin bütününden koparılıp sadece o iki dizinin alınması ve çok kullanılması ki benim mesela en çok kullanılan herhalde Penguin'deki o son iki dizi oldu. Yok mu? Üstümde beyaz gömlek var. Üstümde beyaz gömlek var hikayesi. Mesela o O kadar çok kullanılınca Hı -hı. ister istemez hani benim soğurulma dediğim Hı -hı. şey o zaten. Yani çok kullanıldığı anda o bitiyor. Artık e, işi bitiyor. işlevi de bitiyor. Amacı da bitiyor. Aslında şey bitmiş bitiyor. değil. Bir okur olarak söylersem ha, yani. Yani. Yani, yani. Hala aynı etkiyi uyandırıyor aynı, yani. yani. Mesela e, senin için öyle ama benim için bitti. Hatta mesela hatta ben o. artık bir kere daha Takdirimiz onu bir herhangi bir yer <gülüyor> mesela gördüğümde e, şey e, tüyleri birken gibi <gülüyor> yani oluyor. Çünkü e, O kadar çok söylenince bir şey, bir şey çok fazla söylenince anlamını yitirir ya. Yani biraz öyle bir şey. Sizin şey de çok kullanıldı keza. Balkonlarınız çok yüksek sizin başlıyor. Özellikle, Öz özellikle <gülüyor> balkon konuşmalarından sonra <gülüyor> evet. Twitter'ın vazgeçilmez şeyi oldu yani. Evet. Hani sözü olmuştur. Yani... E işte ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok şeyi, yani tamam evet şeyi buluyor, halkını buluyor hı hı. ama işte ondan sonra şair için yeni bir şey başlıyor, zorluk başlıyor. Artık o, o şiir bitti, yeni bir şiire, yani yeni bir şiirin ifade alanında yeni bir yere doğru gitmek göreviniz haline geliyor. Yani daha bu yeniydi, bu tutuldu ama e, o kadar çok tutuldu ki soğurdu. Yani bitti. işi bitti. Asıl oğan oldu aslında e, ya. evet. Yani işte tam da onu söylüyorum. Yani işte mesela ikinci yeni o anlamda geziyle ve sokaktaki dizelerle işini bitirmiştir. Evet, yani, İşlemini tamamladı. Evet. Artık ondan sonraki şey e, şairin yeni alanı keşfetmesi görevi. Gerekiyor, gerekiyor Evet, evet, evet. Önce, öyle oluyor bu kitapta sizin hep bu arka planda bir yandı bunu kaybıydı tutarak gittiğiniz bir şey mi bu aynı zamanda e, bu yani bu çok... bu zaten her, her kitapta biraz insan şey tabi açıkçası e, Hani e, şiiri yazacaksanız Evet bir dert var ve onu <gülüyor> onu yazacaksınız ama her seferinde e, biraz da kendinizden kendi şehirinizi de ilerleme kaydetmek zorundasınız ya da değişiklik ya da işte ne bileyim her kişi kitabı aynı söylemle bina edersiniz. Çok tekrara düşen bir şey olursunuz ve ben hani açıkçası ya tabii ki yine okuduğunda bu bir han keskin şiiri dedirtmeyi isterim ama ıı, Yeni şeylere de açık olmakta fayda var. Yani ben bunu biraz şeyden İlhan Berk'le olan dostluğundan <gülüyor> bana kalan yadigar. Yani yeniye sürekli açık olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani 60'ından 70'inden sonra da yeni, yeni şiirler yazabilmeli evet. insan. Yeni formlar, yeni söyleyiş biçimleri. Çünkü mesele sadece derdi anlatmak değil. Yani dilde de e, ilerlemek lazım. Dili de çünkü geliştiren bir şey. E, tabii yani, yani, yani işte de, dil, katkıdır, iş, iş, şa olarak. şairler olmasa e, yani bir dili nasıl ayakta tutarsınız ki? Hep yani, zor. De, evet, de, evet Çok sıkışmış. Diyelim. O zaman çok teşekkür ederiz. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Bize vakit ederim. ayırdığınız için. E, Figen Şakacı'ya da tekrar çok teşekkür ederiz. Afiyet <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizden bu haftalık bu kadar. Dinlediğiniz için size de teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pulbiber Mahallesi, Meymenet Sokak, Göçmüş Kediler Bahçesi. Poetika ve politika arasında, şiir sokakta.